ومن تبعهم بصدق واحسان واخلاص الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله bugün esma husna derslerinde On birinci dersteyiz. Allah'ın güzel ismi ve sifatları. İsimleri şerh ediyorduk. Bundan önce 42 tane isim şerh ettik. Elhamdülillah. Bugün kırk üçüncü isimdeyiz. Kırk üçüncü isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Azim. Azim. Nedir anlamı türlüce Azim'in? ayin'dir. Değil mi? Azim'dir. Yücedir, yüksektir. Azim'dir, Azamat sahibidir. Her şeyde azim'dir. İnsan oğlu Allah hariç insan cin, ki insan oğlu dedin. Çünkü cin insandan bir düşük olduğu için insan oğlu desen cin daha evlendir düşük, dü, o şifata yetişmez. İnsanoğlu ne kadar azim olsa başkasına ihtiyacı var. Ne kadar azim olsa bir alanda olur. Ama Allah subhanehu ve teala yaratan olduğu için her şeyde nedir? Azimdir. Azamat sahibidir. Azim sıfatı Kur'an içerisinde dokuz sefer geçiyor. Ayetlerden. Ne gibi? Meşhur ayetel kursu'da okuyoruz. En sonda ne diyoruz? Ve huvel aliyyul <gülüyor> azim. Şure surasında لهuma fissemavati ve ma fil ardi ve huvel azim. Yücedir. Rabbimiz yücedir. Ondan yüce var mı? Yoktur. Çünkü o hariç bütün evren ona muhtaçtır. Bu evrende melek olsun, cin olsun, ins olsun, kim olursa olsun, ne kadar azim olsa bir peç başına olmaz. Muhakkak bir teneye ihtiyacı var. Hepsinin de bir teneye Yaratan'ı ihtiyaçları var. Yani toplum bile azamatlı olsa, en güçlü toplum olsa nedir? İhtiyacları var. Ama ihtiyacı olmayan, azamatını tek başına kuran kimdir? Rabbil Alemidir. Yani bir kral ne kadar yüce kral olsa, ne kadar güçlü olsa, ne kadar azamatlı olsa, kime ihtiyacı var, etrafındakilere ihtiyacı var. Tek başına olamaz azim. Atrafındakilerle ne olur? Atrafındakileri ne kadar güclü bir devlet olsalar, azamatlı olsalar ama nedir? Yine başkalarına ihtiyacı var. Bugün Amerikan süper gücüdür. Ama tek başına Amerikan süper gücü değil. Başka devletleri sümürmese tek başına yapamaz bu süperlik. Ondan önce İngiltere yapıyordu. Bütün devletleri sümürüyorlar. Kendileri ne oluyordular? Süper gücü olurdu başkalarının ihtiyaçları var. Ne kadar azim olsa bir tane çok büyük tavut olsa ama sonuçta çime ihtiyacı var bir yaratana. Biliyorsunuz Nemrut, Nemrut ne kadar azametli tasarladı. İbrahim Aleyhisselam'a meydan okudu. Neyle öldü Nemrut? Allah'ın en küçük bir mahluku burnuna girdi, he? beynini kaşadı, ondan sonra başına ayakkabı, tellik vuruyordular. O kendisi durdu, vurun, ihtiyacın var o tellik kaşantiyi götürsün. Üç gün, dört gün zelil oldu, ondan sonra gitti. Ne kadar azim olsun. Firan, ne kadar azimidir. Eleyse li mulkü Mısır. Mısır'ın mülkü benim değil mi? Bu nehirler benim değil mi? Geçir ağabeyinizin altından ben size veriyorum işte şeyi. bu en rabbukumul alem. Ben sizin en yüce, en yüksek Rabbinizim diyordu. Ne oldu? Ne oldu? Boğulurken suda ne dedi? En son nefeste ne kadar azimidir, cebarutvidir, o kadar azimidir, ben Rabbinizim dedi. Ne oldu? Dedi, Âmentu billedî âmene bihî benî İsrail. Beni İsrail'in iman ettiği Allah'a, Rabbilerine ben iman ettim. El âne, ölümü gördükten sonra, azamatin gittikten sonra, geçerli mi? Geçersizdir. Ondan önce olsaydı Allah gafur rahimdir. Ama ruh hıtlaka geldi, boğaza geldi, artık tevbe kabul olmaz, kapandı kapısı. İşte bir Allah hariç, kim ne kadar azim olursa Rabbil Alemin gibi azim değil. Rabbil Alemin azimdir. Kimseye de muhtaç olmadan azimdir. Bir de bütün sıfatında azimdir alanı yoktur. Bir tane profesordur, bir dalı var. Doktordur, bir tane çok. Kalpte, kalp uzmanlığında, damarlarında uzmanlığı var. Kalp dalı alanı, beyin alanı çoktur. İçinde birkaç tane uzmanlık var. Ne kadar şanı, dünyayı sarsa bir konuda uzmandır. Rabbi aleminin hangi sıfatını alsak, azimdir. Mükemmeldir, eksik yoktur. Diğer isimleri sıfatları gibi. Çünkü nedir? Yaratandır. Yaratan azim olur. Onun için bir tane hakiki kul olmak için ne diyecektir? Subhan Rabbi el azim. Azim Rabbimizi tenzih ediyoruz. Sübhan nedir? Tenzihtir. Neden tenzih ediyoruz onu? Eksiklikten. Fır'an'ın eksikliği vardır. Nemrud'un eksikliği var. Bütün azim insanların eksiklikleri var. Kimin yoktur eksikliği? Yaratan. Onun için ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel Azim. Sen namazda ibadet ediyorsun. Orada ne diyoruz? Sübhane Rabbi Rabbiyel Azim. Rükuate. Ne diyoruz? Sübhane Rabbi Rabbiyel Azim. Günde kat sefer diyoruz? Beş vakit namazda her rüt'atte Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. En büyük zikirlerden birisidir. Rabbimizi tenzih ediyoruz. Bütün eksiklikten. Hangi Rabbimizi? Azim olan Rabbimizi. Azamat sahibidir. Azamat Rabbimiz o kadar azimdir. Zul azama bazı hadislerde geçiyor Azamat sahibidir. Zul azama dedin yani Rabbimiz azamat sahibidir. Eşi dengi yoktur. Onun için bir tanenin adını koysan azim ne olur? Olmaz. mekrühtür Haram değil, mekruhtür. Ne dersin ona? Abdül azim. Allah'ın adını Burada kullukla vereceksin. Azimin kulu. Çünkü Azim dedin Rabbimizdir. A'la gib. Nasıl dedik? Subhane a'la en yakın noktada Rabbil alemine yakın oluyoruz diyoruz Sübhane Rabbi rabbiyal a'la. Subhane rabbiyal azim. Rabbi Rabbil alamin. Evet. Azim Allah'ın yüce adı olduğu için, güzel adlarından birisi olduğu için bunu biz güncel hayatımıza, imani hayatımıza nasıl yansıtırız? Önce böyle bir azim Rabbimiz var ise hiç kimseye muhtaç değiliz. Azameti teç başınadır ve tükenmez. Şimdi bir insanın dediği ne kadar azim olsa başkalarından yardım alıyor. Başkaları yardımı atrafında içler çesse azamatı olur? Biter. Ama Rabbimin azamatı ne olur? Bitmez. Böyle bir Rabbimiz var iken başkalarından bir şey bekler miyiz? Beklemeriz. Umudumuz sadece bu azim Rabbimizden olur. Başkalarına yönelir miyiz? Yönelmeriz. İbadet eder miyiz? Tebi etmeriz. Ne Diyeriz? Bizim Rabbimiz azim iken hiç kimseye ihtiyacımız yoktur. Benim bir sıkıntım var ise ne diyelim? Ya Rabbi ya Azim. Benim Rabbim Azimdir. Azamet sahibidir. Beni o Kurur İşte burada kulluk hakiki Kulluk nasıl tecelli eder? Sadece ona yönlendiririz kendimizi. Sadece ondan isteriz. Rızkımızı ondan isteriz. Sıkıntıda kaldık, onu çağırırız. Darda kaldık, onu çağırırız. Zuluba uğradık, o bizi kurtarır. Fir'an ne kadar zalimidir, ne kadar azamat tasarlıdır. Kim Hazret Musa'ya yetişti? Asıl azim olan. Yerdeki azim ne oldu? Bitti. Nereden bitti? Çünkü Hazret Musa Allah Teala dedi ona çık ben seni şeyden kurtaracağım. Ama nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Çık diyor. İmtihandır Musa için. Değil mi? Tevekkül burada belli eder. Musa diyor Allah bana söz vermiş kurtarır. Ne tarafa giderim? Bu tarafa git diyor. Geldi böyle Misir'den çıktı. Kahire'nin kuzeyinden çıktılar. Böyle geldiler. Nereye geldiler? Kızıldeniz'e. Kızıl Denizin deltası var. Böyle orada çiye yedi gibi ayrılıyor. Orası böyle köşesi şu anda Sina sahrasıdır. Orada geldiler, önlerine ne çıktı Kızıl Deniz? Beni İsrail başladılar Musaya kızmaya. Sen bizi mahvettin. Arkamızdan Firaun geliyor. Musa baktı hakikaten neçardır? Önünde deniz. Arkasında Fıraun. Bunlar da hiç kimse iman etmiyor Ben İsrail'den. Ben İsrail'i imanı çıkar da ne kadar versen o kadar çalar. Eskiden bir vardı ceton attığı kadar müzik çalardı sen. O kadar imanları var. Hazret Musa ama ne dedi? Dediler biz mahvolduk dedi kelle. Kelle nedir? Muhakkak. Yani şüphet olmayan. Ne'em deseydi şüphet taşırdı. Çi tarafında olabilirdi. Kelle Arapçada belagatli bir kelimedir. Hayır dedi. Ben Rabbim hidayet verir dedi. Böyle dediğinde ne hidayeti dediler ya. Önümüz deniz, ne cemimiz var, arkamızda da Fır'an, baktılar Fır'an tepenin üzerinde düzülmüş ordusuyla. Fır'an da tamam bunlar tuzağa düştü dedi. Ne yaptı? Cibir aleyhisselam geldi vahiy. Ey Musa dedi ağzını vur suya. Demedi vurum ne olur. Demedi Hazreti Musa. Neden? Çünkü biliyor Rabbil kurtarır. Suya vurdu, su yarıldı. Öyle yarıldı ki yerin diyor, nasıl bir de ıslak yağmur yağar, yer böyle yer tam çamur değil böyle oldu bazı yer kurudur diyor ayaklarının altından toz çıkıyordu bir de Allah'ın hikmetine bak ben İsrail birbirleriyle geçilmiyorlar on çitene nediler aşirettiler nereden gelmiş bu Hz. Yusuf'un onçu kardeşinden her kardeşinden bir aşirettir birbirleriyle geçilmezler bu denizden geçerken engel olmasınlar birbirlerine, kavga olmasın ne yaptı On çitene yol açıldı denizde. Her kavim kendi eşiretiyle geçti. On çitene yol. Taşta da sus dediler. Allah dedi vur taşı asanı. On çitene göz çıktı. Yine orada da kavga etmeseler diye. O zaman çıktılar. Musa ne oldu? Asıl aziminin gücünü istedi. Bu azamat sahibidir. Gördünüz mü? Fıran ne oldu? Fıran dedi Musa yine sihir yaptı. Ben de Rabbinizim. Ben de azimim. Ne yapalım dedi. Biz de gideriz peşlerine. Durukladılar. Kim? Ordusu. Durukladı Fıran'ı. Ya bu deniz şakası yoktur. Nasıl inelim? O sihir ise sihir bitse olmaz dedi. Kendisi de indi. Liderlik yaptı. İnerken tam geçtiler. Ortaya vardılar. Azim Rabbimiz emretti denize. Deniz bir mahluktur. Allah'ın emriyle çalış. Kapandı. Kapandı. Hepsini oldu. Yok oldu. İşte oradaki, yerdeki azim, kulun azamatını oldu. Bitti. O kadar. Ki ene rabbikunul e'lâ. Hiç kimse bunu yapmadı bu tağutluğu. falan gibi. Ben sizin Rabbinizim. Orada azamat bitti. Onun için böyle bir Rabbimiz var iken biz kimseden güç istemeziz. Sebep hariç Allah'tan başkaya kimseye yüzümüzü çevirmeriz. Evet bu dünya sebepler dünyasıdır. sebep alırız Gerisi Allah'a tevekkül ederiz. Azim olan Rabbimizden başka kimseye yüz çevirmeriz. Azimi, hakiki anlamını anlasak hiçbir zaman Allah'tan başkasına kulluk yaparız İnsan nasıl Allah'tan başkasına kulluk yapar? Sebebe sarılım diye Şeytan gelir, yön değiştirir ona. Sebebi ön plana alır. Umidini sebebe bağlar. Yok der ben Allah'a bağlıyorum ama sebebi öyle sarılır ki neredeyse Rabbil Alamin'in şeyi unutulur. Ama hakiki mümin ne diye rukuunda Subhane Rabbi'l Azim. Azimsin ya Rabbi. Her şeyinde mükemmelsin. Aç kaldım, rızkımı Allah verir. Evet sebep cereyi ben çıkarım çalışmaya. Patronla neyi geçinirim? Neden? Bu sebep cereydir. Ama benim rızkımı patron vermez. Benim gibi insan vermez. O da benim gibi bir mükelleftir. Allah onu emreder. Allah onu benim için teshir eder. Yani onu benim için yaratmış, onu benim çok kolaylaştırır. Onun kalbine rahmet sarar, beni yanında çalıştırır. Sebep alırım, bir sanatım olur. Ama ben asıl azime döneceğim. Her şey onun alındedir. Onun için azim sıfatını anladıktan sonra ne olur? Hayatımıza yansır. Hayatımıza yansıza hakiki kul oluruz. Hakiki kul olmak ne demektir? Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın dostu olan ne olur? Allah'ın eliyle Hareket eder Allah'ın inayet altındadır, gözü eşitmesi adımların olur Allah'ın emriyle onun onun istedği gibi bir kul olur yani ihsan derecesine varar yani Avliye Allah olur yani bu dünyanın cennetinde yaşayan, bu dünyanın bu dünyanın cennetinde yaşayan o bir dünyanın da firdausun ecidi. Onun için arkadaşlar güncel hayatımıza bakırken evet bak bütün devletler hepsi bir olmuşlar. Tek yumruk kime? Müslümanların üzerine. Her yerde Müslümanlar ülkede zulm altındadırlar. Kesiliyorlar, biçiliyorlar. Ülkeler harab oluyor. Ama biz de kime güveniriz? Azim olan Rabbimize güveniriz. Bunlar ne kadar tuzak kursalar Allah Subhanahu Taala her zaman bize söz vermiştir. Ve kana hakkan aleyna nasrul Bizim Allah demiş ki benim üzerime haktır. Sözümde de sözüm sözüm benim haktir, Verdiğim gibi o da nedir? Müminleri her zaman zefere getirir. Ne zaman biz hakiki mümin oluruz? Ne zaman hakiki azmin Allah'ını anlasak Ondan başka kimseyden güç istemesek, tek biri elinden güç istesek ne oluruz? Azim oluruz. Amerika ne kadar güçlü devlet olsa azimdir, ama Rabbimiz olardan daha azimdir. Ondan önce Sovyetler Birliği ne kadar güçlü devletidir, Afganistan'da Müslümanları cesurdu, ama ne oldu? Şu anda yoktur. Allah ondan daha azimdir. Amerika'dan da azimdir. Ama biz ne yapacağız? Sebeplere sarılacağız. En büyük sebep nedir? İslam'ı gönlümüzde ihya edeceğiz. Gönlümüzde ihya oldu. Bedenimize yansır. Bedenimize yansıdı. Evimize yansır. Küçük devletimiz herkes evinde İslam devletini kurmadıkça toplumunda kuramaz. Kurduk devletimizi evimizde o zaman biz mümin olduk. Allah'ın zaferi bizi inayeti şümleder. İşte o da nedir? Azim sıfatı bize üzerimizde tecelli eder. Neyle? Onu anlamakla yaşamakla. İşte bunu şöyle yansıtırız hayatımıza. Azim ismini Allah'tan başka da hiç kimseden güç istemeyiz. Yeter ki biz hakikin olalım, mumin olalım. Evet Allah hepimizi hakiki müminlerden eylesin azim, güzel Allah'ın güzel ismini, azim ismini hepimize fıkhını ve yaşamasını nesip eylesin. Evet, 44. isim. 44. isim yine birkaç isimden oluşuyor. O da birbirinden çıktığı için hepsini bir araya topladım. O da nedir? Baş olarak el-gaffar. Gaffar. Bir de ne var gaffarın yanında? Gafur. Bir de ne var? Gafir-u-dem. Bir de ne var? Gafur. Dört tane at aynen pekettir. Ama Rabbimiz dedir ki genidir gani nedir? Çok zengindir. Onun için ismi de bir şeyi ne kadar marifetli olsa o kadar isim verilir ona. Bir insan ne kadar marifetli olsa o kadar isim verilir ona. Rabbil alemin de gani olduğu için ismi de çoktur. Evet. Gaffar Gafur, afu, hepsi aynen kökten geliyor, affetmekten geliyor. Tecavüz, yani affediyor, günahlarından geçiyor, sitredip örtüyor, bu terimlerden gelir. Gaffar kelimesi, neyidir bunun? Mübaliğe, mübaliğe nedir dedik? Çok çabal. Yani bu ismin bu isimden olmuş, bu isimle belirlenmiştir. Mesela bir tane diyoruz bir tane diyoruz çok comarttır. Comartlığıyla tanınmıştır. Her şeyi bunun comartlıktır yani. Onun için bu nedir? Arap derler buna mübalağa. Sihatü'l-mubalağa. Afun Mübalağası nedir? Gaffar. Çok bağışlayıcı. Gaffar kelime, şey, ismi Allah-u Teala'nın beş yerde geçiyor ayetlerde. Rabbus semavati vel arzi ve ma beynehume el gaffar. Allah hem azizdir hem gaffardır. Niye aziz dedi burada? Rahim demedi. Gaffar çok bağışlıyız. Ne zaman insan bağışlar, ne zaman cezayı verebiler cüctedir, vermez bağışlar. Yok ceza verebilmiyorum sana hemen cüzüm sana yetmiyor ama ben affettim seni. Bu ne, ne yazar? Ama Allah Teala azizdir. Azizdir, ezzet sahibidir, mülç hepsi onundur, cüc onundur sen de zayıf bir kul düşmüşsün onun önünde o seni affediyor. İşte büyüklük yücelik buradadır. Onu hiç Allah subhanahu teala ayetlerde azizul gaffar diyor. Gaffar nedir? Aftan gelmiştir. O da Arapça köşünde örtmekten gelmiştir. Örtmek nedir? Yani bir şeyi diyor. Neyi sitredir allah Teala? He? kulun günahlarını sitreler örter onu örten olur Allah Teala affeder yani günahları kulun günahlarından geçiyor Allah'ın hakkıdır ki bu günah asıl da nedir Allah'ın hakkını çeyinemişsin sen. bir kulun üzerine ne görev var Emri yerine getirsin yasağın önünde durmuş sen emri yerine getirmesen günah itir. Ya sarıtene sen Kimin hakkını yedin Allah Teala. Allah Teala kendi hakkından vazgeçiyor, günahlarını örtüyor, affediyor. Bu Gaffardır. Gafur nedir? Gafur da Gaffar bunun onun bunun mabalagesidir mu, mu, dedi. Çokudur. Gafur da günahları siterde affeder Cücü yettiği yerde cü, hak etmişsin sen kurallar cereyi bir artı birçi ama iş hesaba geldi senin kılıç başının üzerinde azap geldi sen üzerine Allah diyor affedin ki bazı hadislerde var ya melekler diğer alımını cehenneme götürün cehenneme götürürler yolda kul yarvarıyor ya Rabbi diyor Rabbil Alemin diyor ki kulun bak pileti cehenneme kesilmiş. Melekler onu sürüklüyüp cehenneme atacaklar. O hale bilir bir Rabbi gafur rahimdir. Affettim onu cennet kafilesine göndermem. İşte bu nedir? Gafurdur. Nebi ibadî Ey Muhammed diyor. Nebi ibadî Nebbi' nedir? Nebe' ver. Nebe' nedir? Arapçada çok vahim olan bir haberin hatta nebe' şurası var. اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ Azim olan bir nebe' bir haberden sorular o da ahirettir. Resulullah diyor işte kıyamet kopacak. sorunlar kıyamet nedir? Halbuki çok azim bir haberden sorular. Nebi ibadî Kullarıma, ibadi, her çeşit kuludur. Ama has kulu, öz kulu kimdir? Kim Allah'ın emrine uyarsa. Diğerleri al, istese kul yapmaz allah Teala. Kulluğundan çıkabilir mi? Yine Allah'a taçtır? Ama kul dedin, Allah'a tapar, tabi olur, emrine uyan. Onun için burada bu ayet müminlere muhataptır. Alimler diyorlar. Nebbi ibari, e çok önemli bir haber, azim bir nebe. Haber ver kullarıma. Hangi kullarıma? E, i̇manlıdır, mümindir, hata yapar, insan oğludur, her şey yapar. Babamızdan kalmadır bu miras bize. Hata yapacağız, hatasız kul olmaz. İmkanı yoktur. Evliyaullah olsan muhakkak ama az ama çok yapacaksın. Kulluğun cereyidir. Ne diyor? Nebbi ibadi. İnni enel gafurur rahim. Haber ver kullarıma. Ben gafurur rahim. Çok vehim, azamatlı bir haberdir. Nedir? Allah gafurur rahim. Gafur nedir dedik? Bizim ismimiz, allah Teala'nın güzel ismi, gafur affedici, tecavüz eder. Yani örter. Geç diyer. Geçin bunu, affettim. Atlayın bunu. günahlarda değil mi? Bu hafurdur. Söyle ne diyor? Bu niçin yapar? Rahmet sahibi olan. Onun için diyor Rahim. Rahim? Kimi içindir? Ha? Rahman? Allah nedir? Rahmanun Rahim'dir. Rahman dedik çivi içindir? Bütün insanlara nedir? Ha? Rahmandır. Her, Her çeşit. Bütün kulları bağışlar. Rahim çivi içindir. Öz kulları içindir. Müminler içindir. Gördük mü burada ayet nasıl tecelli etti? Hücür suresi 49. ayet. Nebbi ibadi. Benim öz kullarımı. Haber ver. Çünkü mümin Neyle ibadet eder dedik? İbadetin üç tane neyi var? Temeli var. Asası var, şartı var, rüklü var. Üç taş üzerine oturur. Sevgi, severek yapacaksın ibadeti. Korku, yapmasan karşısında ceza var. Ümit, yaptığın arada hakkıyla yapmazsın, kulsun. Ümit ederim Allah affederim. Onun için ne diyor? Kullarım Allah olsalar bile bu üçüyle bana yaklaşacaklar. İbadetlerini bu üçüyle yapacaklar. Onun için burada umid meselesini bizi allah Teala tatmin ediyor. Ne bi ibadi çok vehim bir haberdir. İnni enen rahim Ben affedici merhamet sahibiyim. Ne yapar? Kulların günahlarını örter, ondan tecavüz eder. Afu affedici. Çok affedici. Bu da beş sefer gitmiş. Beş sefer, beş ayette geçiyor. Ne gibi? İnne Allahe kâne afuvan gafura. Çizsin bir araya getirdi. Allah Teala inne te'kid. Kesin Allah Teala. çüphen olmasın. Kesindir. Nedir? Afuvan gafura. Afudur. Affedicidir. Çok affedicidir. Affetmekle tanınmıştır. Gafur nedir? O da onun bir türüdür. Kişi birbirini burada tamamlıyor. Bu mükemmellik azamattır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahih hadiste Allahümme inneke entel afu tuhibbul afve fe afu anna Meşhur duası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Afu nedir? Afu neyi affeder günahları Allah Teala sever kulun günahını affetme bundan hoşnut olur. Onun için bir hadiste Allah Teala diyor siz günah işlemeseniz ondan sonra istiğfar tövbe etmeseniz ben sizi değiştiririm ve ubali bu toplumu yok ederim umursamam da bunları. Yeni bir toplum yaratırım. Bana ibadet etsinler. Bu arada cünah işlesiler, tevbe etsiler ben de affedeyim. Allah-u Teala bundan hoşnut oluyor. Kendisi yaratmış, yaratandır, bundan hoşnut oluyor. Biz de ne yapacağız? Hata işleyip günah mı? Hata işlemeye gerek yoktur. Kul hatalıdır. Hatayı bilerek işlesen ondan sonra aklım başına geldi, tevbe ettin Kabul olunur. 180. Yani her düşen içine bir mahsuru yoktur. Çünkü sen bilerek yapmıyorsun. Ama ben hatayı işleyelim. Uyanırım. Ben hatayı işleyeceğim, ondan sonra tövbe ederim. Kabul olur mu? Olmaz. Neden? Biz kimiyle alış görüş ediyoruz? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنُ Kalp temizde bir miskal zerre şey geçse Allah Teala bilir. Sen kim ila iş Rabbil alemindir. Niyet her şey. Ama ben niyetli değilim bu günaha düşür. Ama nefsin zayıf geldi, galip geldi düştüm günah İster kebir olsun zine, ister içki, ister küçük yalan... Gıybet, nemime, ne olursa olsun. Bilerek yapmadıktan sonra tekrar olsa Allah affeder velav ki 180 kere olsun. Velav ki devamlı olsun. Ama nedir? Bilerek olmaz. Bu kuldan Allah'ın arasındadır. İnce bir hassas bir mesele. Evet Allah rahimdir, Hoşluk olur. Biz evliyaullah olsak muhakkak hata yapacağız. Onun için evliyaullahların hatası az olur. Ama geldikçe derece düştükçe hata çok alır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki vallahi ben günde yetmiş kere bir rivayette günde yüz kere istiğfar tövbe ediyorum. Ney için istiğfar ediyorsun ya Resulullah senin gelmiş geçmiş günahların affolmuş. Biz örnek olsun. Yoksa Resulullah hatadan masumdur. Küçük hatadan bile racih olan Ehl-i Sünnet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük hatadan bile masumdur. Niye? Biz örnek olsun. Bir kul istigfar edecektir. E bir de ne diyor? Ya. ya ben ne günahım var ya Resulullah. Ben mi diyorsam sen kimsin? Onun için biz dilimiz devamlı tıklayacak neyle istigfarla. Onun için bazı hocalarımız var dersin arasında konuşur Mesela biraz durakladı. İstakfır Allah, istakfır Üç kere istakfır Allah duymuşum. Böyük hocalarımızda. Yen de mesela soruya geçtik. Soru geliyor ona. O oh, istakfır Allah, istakfır Allah, ediyor. İşte bu nedir? Resulullah diyor. La yezâl lisanuka ratbun bidikriyle. Devamlı dilin Allah'ın zikriyle olsun. İstakfır Allah hepimize ihtiyacımız var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi beliraya oturtmuş ki diyor ki من ذنبٍ أعلم أو لا Ben seni istiğfar ederim Ya bir günahı biliyorum yani de bir günah istemişim ben bilmiyorum bile. İşi girentiye alıyorsun yani. Değil mi? İşi girentiye almamız lazım. Çünkü girentisiz olmaz. Ne, neyi hatırlamamız lazım? O abid. Bizden önce. 70 sene mugarede ibadet etmiş. Ne kadın görmüş, ne insan görmüş. Cetur ile Rabbil önüne ey kulum diyor. Seni amelir, amelinle yoksa rahmetimle hesaba çekeyim. E adam bakıyor ben hiç güne etmemişim. Ya Rabbi amelimle övünür Allah karşısında. Karşı kibirlenmiyor. Övünür. Bak ben salih kulum ya Rabbi. Allah Teala diyor tamam. Amelinle hesaba çekin. Emrediyor meleklere göz nimetini bir gözünün nimetini bir tarafa koyun. 70 senelik ibadetini bir tarafa koyun. Bakırlar göz nimeti ağır basıyor. Atımını cehenneme diyor. O zaman götürürler yarıyor. Yar Başını döneriz ya Rabb'im. Ya Rabb'im sen gafur rahimsin, ben cahilim affet beni. Allah Teala diyor tamam. Affettim onu cennete götür. Gördük mü? Onun için Allah subhanahu teala biz bilmeriz. Cüvenemeyiz. Onun için Rabbil alemin Gafur rahim olduğu için bize affedicidir. Bize çok şanslar vermiş. Ne demiş? Şimdi bizim üzerimize beş vakit namaz nedir? Ferzdir. Kılmasak vay halimize. Allah'ın üzerimize borcudur. Bu borç nereden geldi ya Rabbi? Ha sen kabul ettin. Ben yani ne zaman kabul ettin? İslam'a girdin. Kağıdın altına imza attın. Sana verdiler İslam. İslam'a giriyorsun dedin evet kabul ettin. Dediler İslam'a girirsen bu kağıdı imzalayacaksın. Kağıdta ne var? Okudun İslam'a girmenin beş şartı var. Beş şartın altına imza attım, bunları yapacağım. O zaman sen Müslümansın. Azaptan kurtardın. E yerine getirmesen nedir? Borçtur üzerine. Adak gibi. Allah demiyor adak çez. Ama sen kendi nefsine ne yapıyorsun? Fers kılıyorsun. Onun için adak her getirmez. Allah'ın kılmadığını sen niye kılıyorsun? Ama kılsan, terezili önüne çıkar. Getirmesen yine. Yani. Beş şartı kabul ettin. Namaz borç durur. Allah Teala biliyor, insan zayıftır. Salihler sizin gibi inşallah Namazların bırakmazlar. Başları gitse namaz gitmez. Şeytan bunu da biliyor. Sene gelmez demez. Otur otur. Yasın namazını bir gün kılma. Ya get işine dersin şeytan. Allah'a sığınırım sen de. sen. Öyle diyemez seni. O da uyanıktır. Hem de bir içimi çoktur. Cennetten başlamış bugüne kadar. Biz nedir? 30-40 senelik hayatımız var. Ne bir içimiz var ki bizim? Ne der bize? Namazda duruyoruz. Bak Allahu Ekber dedin. Ticaret, çoluk, çocuk, çocukluğun hatıraları hepsi gözünün önüne gelir. Selamu aleyküm dedin sanki fiş çekildi tık hiçbir şey kalmadı. İstesen de o lezzeti alırsın namazda düşündüğünü alamazsın. O kimdir? İşte düşmandı. Allah Resulullah da diyor namazda ne yazar melekle? Mâ ta'kilhû. Okuduğunu anladığını yazar. Onun için biz perz namazlar üzerimizde, tarazda, miskal üzerine altından kalkamayız. Üzerimize yazılıyor bunlar. Eydir biz geldik namaz var. Evet. Melekler diler, ya Rabbi bunun namazı tamamdır. Kılıf var ama içi boş. Ne diyor Allah Teala ya bu mümindir? Şeytan aldatmış. Şeytan sevilmesin diye kuluma ben sünnet namazları vermiştim. Sünnet namazlarından onu yama yapın, tamamlayın, kurtarsın cennete girsin. Ne kadar Gafur Rahim diyordu mu? Ev, ee, bizimkiler birçok sünnet namazı kılmıyor. Sünnet namazı kılmayan vay haline. Nasıl dolduracak orada? he Nasıl olsa biz akideyi kurtardık, tevhidi öğrendik, sünnet kılmıyorlar. Bir çok. Geçen gün dernekteydik. Siz bizim deneyiz. Adamlar akşam namazı kıldır, çektiler, gittiler. Niye işlerimiz var? Ey iş İş kaçar mı? İş biter mi? Senden önce Sultan Süleyman bu İstanbul'u yönetirdi ya. Bitti mi? Ne kaldı? Ne patişahlar, ne peygamberler bu dünyadan geldi gitti. Hiç kimsenin işini bitmedi. İşini bıraktı başkasına. Hayatımızı namaza göre edeceğiz. Kıldığımız kiri kağıt namaz. Kiri kağıt önce kiri kağıt sonra dört kağıt önce dört sonra hepsi üç dakika, dört dakika, beş dakikayamız almıyor. Ama şeytan gelir der ya sen. Onun için allah Teala nedir? Rafurun, rahimdir. Affedicidir. allah Teala sever affetmeyi, kullarını affetmeyi sevdiği için bize ne yapmış? Affın da yolunu öğretmişti. Onun için sen ne kadar istiğfar ettin, istiğfar Allah dedin, tövbe dedin, o kadar Allah Teala senden hoşnut olur, O kadar Allah'a yakın düşürsün. Onun için arkadaşlar, şimdiden ben önce nefsimi, sonra sizi de her zaman adet haline getiririm. Her zaman ağzımızda estakfallah, estakfallah, estakfallah, estakfallah diyememiz lazım. Bu bizi yüceltiyor Allah Teala yanında. Düşmanımızı ne yapıyor? Bizden uzak tutuyor, küçültüyor. Evet, bu da nedir? Gafur. Gaffar. Afu. Bir de gafiru zem. Gafiru zem nedir arkadaşlar? Gafiru zem. Ayette geçer ya. gafurüz Günahları affeder. Kim günahları affeder Allah'tan başka? <gülüyor> Hiç kimse affedemez. Çünkü terazinin sahibi Rabbül alemindir. Kimse affetmez orada. Bak melekler diyorlar ya Rabbi, bu namazın içi boştur. Ne yapalım? Dönürler Allah Teala. Allah Teala diyor, "Evet, kural kuralda ne var? Namazın içi dolu olacak." sayılacak. Yok işler hesaba çekilecek. diyor Rabbil Alemin dönürlerine o diyor affet. Tamamlı orada. İşte bu ne demektir? Allah'tan başka günahları affeden var mı? Allah'tan başka bu cüz bu dünya kimsenin mi? Ahiret günü kimindir? Kimin elindedir? Sadece Allah Teala'ndır. İyidir cennetin anahtarı, cehennemin kapısı kimden sorumludur? Kimin elindedir? Kimsenin, kimin izniyle cennete gidersin, cehenneme girersin? Allah Teala'nın izniyle. Yani her şey Allah ise, Allah gafururrahim ise ne yapacağız biz? Bu ismi, yani de bu isimleri, yani bu paketi, Gafur, mağfirat, gafiriz demb, afu, affedici. Bu isimleri ne yapacağız? Fıkhını bileceğiz. Fıkhını bilsek, hakkıyla fıkhını bilsek cereyini yaparız. Cereyine nedir? Hakkıyla kul oluruz. Kul olmak nedir? Evet. Kul olmak şudur. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırız. Bak yerine getiririm diyemiyor. Çünkü getiremeyiz. Yerine getirmeye hedefe kitleniriz. Niyetimiz yerine getirmek ise yolda getiremezsek de ama ezil bizim için sayılır. Evet. Biz yerine getireceğiz. Yerine getirirsek ne oluruz? Allah'ın hakkı konu oluruz. Yasaklarının önünde duracağız. Bu arada ne yapabiliriz? Çeyneyebiliriz. Aşabiliriz. Ama ne yapacağız? Tövbe yapacağız. Çünkü Allah gafur rahimdir. Onun için bunu nasıl yansıtırız bu paketi, hayatımıza Allah'ın güzel isimlerini nasıl hayatımıza yansıtırız? Öyle bir Rabbimiz var ise affediciyse bunu ne yaparız? Bundan başka hiç kimsenin sevgisi kalbimizde yerleşmez. Bakın bir tane bir fabrikada çalışıyorsun, her zaman kaza yapıyorsun, o fabrikada mal bozuyorsun, bir şey kırıyorsun. Senin patron, çak ya olsun diye affediyor. Ama bir bardak kırsan hemen hesaptan düşen hesap bu nedir? Katlı nedir? O patronu sevmesin. Ama o bir patron, affedicidir. Hasta olur, verir sana, bir şey kırıyorsun. Affedildi olsun diyor. Ne dersin ya bizim gibi patron her yerde oturup onu ister istemez anlatırsın, seversin. Bu patrondur. Fekeyfe <gülüyor> yaratan. Bu ismi hakkıyla anlasak, baksak bize ne kadar Gaffarur Rahim'dir. Ne yapar bize? Ne yapar? Bu Gaffarur Rahim hayatımıza nasıl yansır? Kalbimizi bu sevgisi sarar. Allah Teala'nın kalbimize sevgisi sarsa ne olur? Da Allah'tan başka kimseyi göremeyiz. Ben Hamdi'yi sevsem Allah rızası için seviyorum. Ahmedi sevsem Allah rızası için seviyorum. Yani Allah'tan başka bu evrende hiçbir şey geçersizdir benim için. Adımımı atıyorsam Allah çalıyorum. Nefesimi alıyorsam Allah çalıyorum. Ama Allah'ı tanımayan ne yapar? He? Başka şeyler için iyilik yapar. Ne olur? Kusuranı oklar. Bu dünyayı kazanabilirsin. Ama o bir dünyayı boşa gitmiş. Ne diyoruz biz her zaman? Meşhur Edison'umuz ne yapmış? Elektrik'i bize icat etmiştir. Elektrik var dünyada, evrende. Ama bu hilesini bulmuş, Allah akıl vermiş ona. Bir yerden çıkartmış, bizim için... Getirmiş burada biz de ders yapıyoruz, okuyoruz, hayatımızı yaşıyoruz. Ama edison nedir? Cehennemin dibindedir. Ne için? Çünkü bunu Allah yapmadı. Ne için yaptı? İnsanlık için yaptı. O zaman karşılığını insanlık verecek ona, Allah vermeyecek onu. O zaman verdi mi insanlık ona? Evet verdi. Verdi. Hakkıyla ne vermese ama verdi. Okullarda her şey edison diyor. Bak herkes Edison'u tanıyor. Neden? Edison elektriği icat etmiştir. Einstein bilmem neyi bulmuştur. Ahmet bilmem ne yapmıştır. Onun için biz Müslümanlar her şeyi yapsak Allahçı yaparız. Allah emretmiş bize insanlara iyilik olalım. Onun için çok hatadır arkadaşlar. Burada bir prentez açayım. Hem de bir geniş bir şey. Çok hatadır. Diyor ki bir tane diyor ben bunu insanlıkçı yaptım. İnsanlıkçı yapmışsan cehennem boyarsın. Ne insanlığı ya? Allahçı yaptın diyeceksin. İnsanlıkçı yapmak diye bir şey yoktur. İnsanlığın kim çıkarttı? Şeytan çıkarttı. Neye karşı? Allahçı yaptırma karşı. Buradan bizi buradan bizi vuruyor, haberimiz yoktu. Vala bir çok insan bunu söylerken kastetmiyor ama sonuçta şeytanın oyununa geliyor. Sen demeyeceksin, ben bunu insanlıkçı yaptım. Hayır, ben bunu Allah için yaptım. Allah en güzel şeyi, Allah bize vermiştir. Her şeyin güzelini bize Allah öğretmiştir bu evrende. de batı, kafir batı, güzel şeyleri var ise nereden bildiler bu güzeldir? Akılları mı buldu bu güzeli? Hayır. Muhakkak peygamberlerden kalan güzelliklerdir. İslam'dan önce güzel hareketler vardır. Nereden insanlar bu güzel hareketi buldular? Peygamberlerden kalan güzelliklerdir. Demek ki hepsi Allah'tandır. Onun için arkadaşlar insanlık için bu kelimeyi biz hiç kullanmamamız lazım. Ne diyeceğiz? Ben Allah için yaptım. Ben seni Allah için seviyorum. Değil mi? Ben Eyüp kardeşi insanlık için seviyorum. Çünkü insandır insanlık için. Evet ne sevmişsen sen onu insin. O sana Ama Allah sevmişsen karşılığını Allah Teala verir. Evet gafur, rahim, e, meğfiret sahibi gaffar e, sıfatlarını ne yapacağız? Hayatımıza yansıtacağız. Nasıl yansıtacağız bunu? Nasıl yansıtacağız bunu? İşte bu Böyle gafur, rahim Rabbimiz var için şeytan bizi aldatmasın. Bir günaha düşeriz eyvah yandık. Bizi Allah Teala affetmez. Hayır. Allah Teala bak, diyor ruh. Bu gıd hıt, yine gelmedikçe gargara. Hadiste geçtiği gibi "Ma lem yugha O çıkır. Ruh veren görmüş müz bir daha ruhunu verecek? Çok korkunçtur. Oraya yetişmedikçe sen toban kabuldur. Ama buraya yetişti ne olur toban kabul olmaz. Bakın bir rivayet var. Velav ki zaiftir. Ama anlamı doğrudur. Fıran diyor ki denizde boğulurken ne dedi? Ayette geçiyor. Dedi ben Beni İsrail'in inandığı Rabb'a ben de iman ettim. Cibril aleyhisselam Allah o kadar gafur rahimdir. Cibril Aleyhisselam biliyor Allah Teala çok gafur Ne yaptım diyor? Hemen kanatımı vurdum, onu attım denizin dibine. Korkasan ikinci sefer tekrar eder. Allah'ın rahmeti mağfireti onu şümleder diyor. O kadar Cibril biliyor Allah gafur rahimdir. Anladabildim? Ha biz bunu ne buradan bu ders bu bu, bu olaydan ne neyi çıkartırız? Yok çıkartırız şeytani fiçirden. Allah bilmiyor muydu? Cibril nasıl bir işi yaptı? Hayır. Buradan çıkartırız Cibril Allahu Teala ne kadar gafur rahimdir. Onun için biz kimseyi Allah'ın rahmetinden alı koyamayız. Alimler, Ehl-i Sünnet alimleri, arifler Allah'ı hakkıyla tanıyanlar ne demişler? Demişler ki Allah'ın rahmetindendir ki rahmetini kullara vermemiştir. Kulların eline vermemiştir. Kendisine has çevirmiştir Allah'ım. Çünkü kullara verseydi rahmetin dağıtmasını yandık. Kimse kimseye vermezdi. Bak Allah Teala amanetçi olarak bize mal vermiştir. Bak gördün mü? Yandık. Zenginler bize, fakirlere mal veriyor mu? He? Gözünden tüy sökmüş gibi söküyorsun malları. Onun için rahmet kendisine hastır. Kimse kimsenin onun için tövbe, kapsı ruh kitleye gelmeyince Allah Rahimdir. Bu yansır, nasıl yansır hayatımıza? Vallahi böyle bir Rabbimiz var ise, böyle Rahim var ise, ne kadar günah etmişsem şeytan gelip beni sen günahçarsın, sen yandın artık tövbe de işlemezsene hayır. وَلَوْ قُرَابَةِ الْاَرْضِ diyor hadiste. Bu yerin kaderi cünahle gezsen, bana af dilesen, hakiki, sadık tevbe edeceksin, ben affederim ve la ubali. Ümursamam da. Çünkü Allah ganidir. Hazinesi bitmez. Bir rivayetten ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Allah tane ta diyor ki bütününüz, insiniz ve cinniniz, hazret adamdan kıyamata kadar. Kaç tanıdılar? Allah ve alem sayılır hepiniz tek ağızda benden isteseniz, hepinizin de tek tek arzusunu versem, hazinemden hiçbir şey eksilmez. Sen ne, ne haklan Allah'ın rahmetine? Bir rivayette de diyor ki, bir denizin önünde durmuşsun, elinde bir ip parçası var, iplik. İplik, ince, bunlar dikürler kumaş, ip. Onu akyonuza batır, çıkart. Bu bardağa bile batırsan, çıkartsan bu bardaktan kaç millim su eksik olur? Bu bardak etkiler mi? Etkilemez. Akıyorsunuz hiç etkilemez. güç hepinize aynı ağızda versem o ipin ne kadar yapıştı su ona o kadar eksiltmez benim Mülküm. Allah ganidir. Ama ona rağmen Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Kim bana borcu verir diyor. Gafur Rahim gördün mü nerede? Hava veriyor. Ben para Allah'ındır, sana veriyor. Ondan sonra diyor borç verir misin bana? Men de ladi yaqridu llaha qardan Hasan bir borç, Kardı hasen verir misin bana? Kardı hasen nedir arkadaşlar? Ha? Tamam da kime vereceksin? Allah Teala'ya. Ahmet kulu ihtiyacı var geldi benden borç istedi. Ben Ahmet'in borcunu borcunu ödesem, ya yani borç versem ona işini görsün bir daha getirir beni. Ha? O nedir? Sen allah Teala'ya borç ver. Hey kulum terazinin başında dersene ben hasta oldum gelip ziyaret etmedim beni. Rabbim sen Rabbil Alem için nasıl bileyim sen hastasını nasıl gelip ziyaret ederim seni. Sen bilmiyorsun filan kulum Mu'min kulun hassaydır gidip ziyaret etmedin onu. Sen ziyaret etseydin ben oradaydım. Gördün mü? İşte gafur bizim hayatımıza böyle yansıması lazım. Her şeyi ona bağlayacağız. Ondan uzak durmayacağız. Şeytan bizi yapmayacak. Hepimiz günahkarız. Bak bugün de en en büyük günahlarımız nedir? Hırsızlık yapmarız, bilmem ne yapmarız ama gözümüz sağa sola çalışıyor. Kimse kendini burada temize çıkartmasın. Kusura bakmasın. Yen diyelim erkeklüğünüzü test edin. Yen yalancısınız. Üçüncüsü var mı? Yoktur. Şu Resulullah haber vermiştir. Enteresan. Resulullah bir gün camide oturmuş. Hemen girip eve İhtiyacını görüyor. Duş alıp çıkıyor. yara Resulallah ne oldu? Ya bir kadın gördüm. Şeytan onun suratında geldi. Gittim ihtiyacımı gördüm. Nefsimi kırdım. Bak kimse ehkem kesmesin başımıza. Allah etmesin kendisini. Anlatabildim. Maksat nedir? Hepimiz günah işliyoruz. Deriz evden çıkıyoruz. Diyorsan kadına bakma. Ama şeytan piyasada dolaşıyor. Hepimiz işliyoruz ama olsun. Ne zaman baktın? Tabii birinci birinci nazara senindir. O nedir birinci nazara? Yani böyle bilmeyerek bir kadın geldi karşına göz göze geldiniz, yüz yüze geldiniz. Baktın gördün yüzünü, bir bedenini ama direkt gözünü çekeceksin. O çar ise çara içer kaldı. Çünkü birinci nazara senindir. Ama o çara kaldıysa o kalpte yerleşmez Sübhanallah. Hepiniz denemişsiniz. Ama ne zaman kalpte yerleşir? Tetbi'un nazıra. Bir çiğinciyi ne yaparsın? Hemen film çekersin. Röçken kalbinde yerleşir. İbn-i diyor üç gün bazen istiğfar edersin. O kalbi cilayleyemezsin. Ama bunu hepimiz yapıyoruz. Hepimiz bakıyoruz ama eve geldiğimizde istiğfar tövbe etsak aynen hatayı günde tükür Allah gafur rahimdir onun için hadisi şerifte ne diyor Allah Teala diyor ki velav ki denizin çöpü kaderi günahtan bana gelseniz ben affederim kum tanesi kadarı demedi neden kumun tanesini saysak bu dünyada biter Değil mi? Zorysa da Allah bir cüc verse bize kumun tanelerini saysam biter. Ama denizin çöpü biter mi dünyada? Bitmez. Neden? Deniz çöpük ürütüyor. Dalgalar vurduksa olur dal. Bitmez. Onun için insanoğlu günah ürütür. Aynı ona benzetmiştir. وَلَوْكِ زَبَدَ الْبَحْ Denizin çöpü gibi gelseniz günahla. Yani devamlı günah ama istiğfar. Tövbe, istighfar Bir de kastetmeyeceksin. Niyetin, günah işlemek değil. Niyetin, günah işlemek oldu. iblis senin imamındır. Niyetin, gafletten düştün babamız ve bütün peygamberler, Resulullah dahil nedir? Bizim imamımızdır. Çünkü iblis, niyeti Allah'ın emrine karşı çıktı. Fikir yürüttü, akıl yürüttü. bilerek yaptı. Ama babamız bilerek ağaçtan yemedi. Gaflete düştü. tevilden yaptı. Aldatıldı. E biz de aldatılıyoruz. Şeytan diyor ya bak bir şey olmaz. Yok öyle değil. Böyle işte. Falan. Günahları işliyoruz. En küçük günah. Yalancımız da var. Değil mi? Rihvet ettığımız de var. Tevilden para çalmamız da var. Çünkü şeytanın tuzakları çoktu. Tevhilden sana para çaldırıyor. Ben burada çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorum? Bu kadar maaş alıyorum. Ya patron beni zulmediyor. Benim hakkım bu kadar değil. Daha fazladır. Bu adam ne yemek veriyor, ne bir şey yapıyor filandır. O zaman sen tevil ettirirseni yavaş yavaş. Ya bir lira alıp sonra koyarım param yoktur. Ya koymasam da olur. Adam zaten senin hakkını yemiştir filan. Aynen. Aynen. Kağut devleti diyorlar, elektrik çalıyorlar. Kağut devleti diyorlar, su çalıyorlar. Doğal gazın saatini durutuyorlar. Aynen kapıdır. Tevilden sana bu işi yaptırır. Yoksa bir Müslüman, hakiki Müslüman, ben parayı kasadan alın patronundan izinsiz cebime koyup yapmaz. Ayette bunu. Bilir bu hırsızlıktır. Ama ne yapar şeytan? Yol değil. Onun için hepimiz hataya düşeriz. Ama Rabbimiz nedir? Rahimdir. Öyle Rahimdir ki üretiyoruz biz günahları, günlük ama yeter ki affederim Allah affeder. Ve ki, bura geldi. Buraya gelmeden önce tövbe ettim. Onun için geçen gün bir arkadaş soru sordu bana. Dedi bir tane amcam var benim, zındıktır. Zındık nedir? Yani kim zındık olur? Dine karşıdır. Namaz kılmıyor filandır, bu kendiyle Rabbin arasındadır. Ama zındık ne zaman olur? Dinden savaş açar. Dür amcam olardandır, eski zındıklardandır. Yani anlıyorsunuz. Hancı cinsendir. Hayat boyunca diyor ki bu işten dinden savaşmıştır. Diyor ki ölmeden önce 3 ay hasta oldu. Dediler sen öleceksin. O arada başladı istiğfar, tövbe filan. Bu affolur mu? Bu ölü bir gördü ondan tövbe etti. Döndü başladı namaz kılmaya filan. Ya dedim Allah Teala affettikten sonra sen nasıl dersin bunu? Bak gördünüz mü? İnsanı oğlun elinde olsa kimseyi cennete göndermez. Allah Teala affeder evet. 99 tane adam öldürdü, bir tane daha öldürdü. Allah affetti mi o Neden sadiktir tövbesinde? ve لو في bu yerin kaderi günahla gel Allah gafurdur rahimdur çünkü gaffar adlı onun sıfatıdır. Gaffar nedir? diyor? affedicidir. Ne kadar günah işlesen gelsen de öldür. Vahşi radıyallahu anhu çimaldırdı Allah'ın aslan amcayı öldürdü. Geldi Müslüman oldu affetti mi Allah Teala onu? Affetti onu vahşiyle Hz. Hamza cennette konuşurlar. Bunun nereden çıkarttın? Allah Teala hadiste diyor ki Kudüs hadiste diyor Allah Teala iki tanenin haline gülümsınar. Birisi birisini öldürür, ikisi de cennettedir. Nasıl olur ya Resulallah? İşte vahşi. Biri kafirdir, bir musulmanı öldürür. Ondan sonra o Müslüman ölür. Olur. İslamiyet'te ölür, çizsiz cennete girer. İşte vahşi, Allah'ın aslanını öldürdü. Resulullah öyle acdı ki, hiç kimse için bu kadar acımamıştır. Hazret Hamza'yı, biliyorsunuz. Uhud savaşında. Ama vahşin oldu, Müslüman oldu. Sonra vahşi ne yaptı? Allah bak nasıl ikram ediyor. Ne yaptı vahşiye? Allah ne ikram etti? Kim öldürdü? Musallim el kezzabut. Aynen süngüyle onun Hazret Hamze'yi sırtından vurdu. Cesaret edemiyordu. Allah'ın aslanıydı. Ama şeyi, musallimeni önüne vurdu. Sahabeler diyorlar ki 10 metre süngü kaldırdı. O bir tarafa attı onu. Göşküne vurdu onu. Dedi bu ona inşallah. Allah bunu öldürdüğüm için, bu yalancı peygamberi Allah beni Hamze'ye öldürdüğüm için affeder. Kişisi de cennettedir inşallah. Muhakkak. Çünkü Resulullah haber vermişti. İşte onun için Allah Gafurrahim'dir. Birçok sahaba vardır, Resulullah'ı söylerdir. Resulullah'a mecnun derdir. Kezzak derdir. Deli derdir. He? Yalancı derdir. Soran oldu, Müslüman oldu, sahaba oldu. Resulullah, Allah, Resulullah affetti onu. Ve Allah Teala affetti onu. Halid İbn-i yetmiş Musulmanın ölümüne İhud Savaşı'nda ne oldu? Sebep oldu. Halid i̇bn Velid'in zekası olmasaydı, dağın etrafından dolaşmasaydı, o okçular da Resulullah'ın sözünü tut, tutsaydı ne oldu? Sebep oldu. Ama Allah ne yaptı? Affetti. Umru bin As biliyorsunuz İslam dahisi. Geldi Resulullah'a İslam olmak için dedi, ya Resulullah İslam olmaya geldim. Tamam dedi. Resulullah elini tuttu. Ahd al İslam ahdi dedi bir şartla İslam olur. Ne şartla ya? Dedi ki, geçmiş günahlarım affetsin beni. Ben çok size karşı savaştım filan. Dedi, "Eme alimte." Bilmedim ki ey Ömrü. El innel İslam yecbu ma İslam öncekini siler götürür sıfır kilometre. Yani bir bilgisayarın çok kafası karışmıştır. Götür diye bir format atıyor ona sanki yeni bilgisayar almış gibi hızlandığı, dümdüz olduğu yeni baştan programları. Aynen İslam da böyledir. Her şeyi siler sıfır kilometre başlarsın. El İslamu ye bu makibli. Ne kadar gafur rahimdir. İşte bu gafuru he? gaffarı Allah'ın bu güzel ismini hayatımıza bu şekilde yansısak biz şeytandan kurtarız. Şeytandan kurtaran sırat-ı müstakim üzerinde kalır. Sırat-ı müstakim üzerinde kalan cennetin kapısında görür kendisi. Allah hepimize gaffar, gafur, afu isminin fıkhını ve onu yaşamayı bize ve bütün Müslümanlara nesip eylesin bizi ve geçmişte Müslümanları babalarımızı ve bütün Müslümanları Allah subhanahu teala affetsin bu ismini onların üzerinde tecelli etsin gelmiş ve geçmişleri affetsin ve hepimizi cennette bir araya toplasın velhamdülillahi rabbil alemin